Mutlu günler. Sayın Nuriye Akman'ın 11 Mart 2014 tarihinde yayınlanan İlker Başboğumu Haşim Kılıç mı başlıklı yazısını sunuyoruz. İlker Başboğumu Haşim Kılıç mı. Realite her zaman aydınlatmaz. Bazen hakikate kalın bir perde çekerek bizi karartabilirdi. Sezgilerimiz bu durumda perdeyi hiç değilse tül haline getirmeye çalışır. Manipüle edilmiş bilgilerle kirletilmiş aklımız biraz geriye çekilince tülün ince deliklerinden alemi başka türlü seyrederiz. Gördüklerimiz bulanıktır. Bu yüzden cezbeder bizi ve acaba manzarayı umumiye bize dayatıldığı gibi değil de şöyle midir diye düşündürüp bir senaryo yazdırır. Askeri vesayetin bitirildiği, Türkiye'nin demokrasinin güvenli sularında yerken açtığı tezi, ...tatlı bir masaldı. Başbakanın sağ kolu Yalçın Akdoğan'ın... Cemal Ordu'ya Kumpas Kurdu ile birlikte... ...gemiler açık denizden limana dönmeye başladı. Balyoz davasının mahkumiyetleri kesinleşmiş... ...muvazzaf sanıklarının emeklilik işlemleri... ...hükümetle Genelkurmay'ın ortak kararıyla donduruldu. Sağlı sollu kroşelerle biraz sersemleyen vesayet düzeni... ...şimdi eskisinden daha güçlü olarak iş başına geliyor. İlker bu tahliyesinin ardından benim bu esaret döneminden kurtulmam bir başlangıçtır. Devamı mutlaka gelecektir. Bundan emin olun. Balyon savasındaki bütün arkadaşlarımızın özgürlüğü de yakındır diye konuşarak mutlu geleceğimizi ilan etti. Kendisini müebbete mahkum eden kararın gerekçesi, neden yedi aydır yazılamadı sorusunun cevabını böylece almış olduk. Kim bilir hangi pazarlıkların tamamlanması beklenerek, Bile isteğe yazılmadı ki önce tahliye ardından beraat kararlarına zemin hazırlansın. Gelinen aşamada 15 gün içinde açıklanması gereken gerekçeli kararın anayasa mahkemesinin kararından sonra bambaşka bir içerikle kaleme alınacağı açık. Cin şişeden çıktı. Başbuğ çıktığı hapishaneye dönmeyecek. Diğer Erginekon sanıkları başbuğun tahliye kararında yer alan gerekçelerin kendileri içinde geçerli olduğunu belirterek tahliyelerini istediler. Bir kısmının dileği kabul oldu, diğerleri reddedildi. İçeride kalanlar da eninde sonunda aramıza katılıp mücadelelerine kaldıkları yerden devam edecekler. Zaferleri alkışlanmaya değer. Çünkü onları içeri tıkan AKP'ye yanılmışız, kandırılmışız, affedin bizi dedirterek burunlarını sürttüler. Paşa gönüllerini başbakana kabul ettirerek bir taşla Pek çok kuşu vurmuş oldular. Bakmayın cemaate karşı AKP ile bir cephe oluşturmuş görünmelerine. Askerler intikamlarını cemaatten önce başbakandan alacaklar. Çünkü devlet mekanizmasının nasıl işlediğini onlar herkesten daha iyi bilir. Hükümetler devletin sadece bir organıdır. Tamamını asla temsil edemez. Devlet hükümet etmesine izin verdiği insanların attığı her adımı, aldığı her nefesi ...daima kayıt altına alır ve icabı halinde parça parça servis eder. Hükümetler de farkındadır bunun ama bilmezlikten gelmek işlerine gelir. Devletler çağımızda çok ama çok geniş bir konsorsiyumdur. Yok yoktur içlerinde. Hükümetlerin bu karmaşık yapıya açtıkları savaşı kazanması mümkün değil. Bütün kötülüklerin anası olarak işaret etmeleri gereken gücü dahi belirleme yetkileri bulunmaz. AKP hükümetine suçu cemaate atmaktan başka bir şans bırakılmamış olsa gerek. Gelelim bu kozu oynamak zorunda bırakılan başbakanın geleceğine. Cumhurbaşkanlığı ihtimalinin sıfıra düştüğüne inananlar var. Kendi koyduğu ve yakın zamana kadar aslanlar gibi savunduğu üç dönem milletvekilliği şartını kaldırmazsa tamamen açığa düşeceğinden partisi gereğini yapacaktır. Açı olan Erdoğan'ın kendisiyle birlikte Abdullah Gül'ün de şansını zayıflatması. Araştırmalara göre gezi olaylarında Gül'ün yeniden Cumhurbaşkanlığına sıcak bakanların oranı 17 Aralık sonrası azaldı, Erdoğan'la aralarında çok da önemli bir fark olmadığı görüldü. Öyleyse sistemin Cumhurbaşkanlığı yarışına yeni adaylar çıkarmasını bekleyebiliriz. Sadece tahliyelerle değil, son MGK kararlarıyla belini doğrultan askeri vesayet yüce divanda aklanacak olan başbuğ sahnede görmek isteyebilir. Burada önemli olan başbuğun köşke çıkması değil, görkemli bir şekilde meydan okuması. Konsorsiyum, 26 aylık esaretin sadece onun hayatından çalınmış bir zaman dilimi olmadığını dosta düşmana göstermek durumunda. Peki, karşısında kim olacak? Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, muhafazakar demokrat kimliğiyle gülsüz, ve Erdoğan'sız kalacak seçmene bir umut ışığı olabilir mi? Cevabı netleştirmek için 30 Mart'ın sonuçlarını almamız yani tülümüzün biraz daha incelmesi lazım. Belki de tamamen bir hayaldir gördüğümüz. Sezgilerimiz yanıltmıştır bizi. Nuriye Akman